Kadın ve Erkek Bir Arada Oturmanın Mahzurları Şeriatlerin hiçbirinde nesep ve namusun muhafaza edilmesi değişmemiştir. İslam dini edebe son derece önem vermiştir. İnsan tabiatiyle medeni olduğundan bu edebin dışına çıkması şeriate ve akla uygun değildir. İyi ahlak dediğimiz kadın ve erkeklerin ayrı oturmalarındaki hikmet, haya, vakar ve yüce ahlaktır. Şimdi, Ahlak hakkında kısa bir açıklamada bulunalım. Kadının örtülmesi iffettir. Ancak namusu bu iffetle muhafaza mümkündür. Binaenaleyh kadınlarla erkeklerin bir arada bulunması içte insanın ruh ve kalbini perişan eder. Bir arada bulunmak haya perdesini kaldırır. Haya imandandır. İman cennettedir. Hayayı ortadan kaldırmak çirkinlik cefadandır. Cefa ise ateştedir. Hadisi Şerif'in manasını düşünürsek, haya'nın cennetini, hayasızlığın cehennemini dünyada görürüz.